Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programında yine birlikteyiz. Ee, bu haftaki konuğumuz Sayın Eczacımız Sanatçımız Atilla Atasoy. Atilla Bey hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Sizi burada ağırlamaktan şeref duyduğumuzu hemen belirtmek o, isterim. Teşekkür Çok ederim. Ülkemizin değerli bir sanatçısını ağırlamaktan gururuyuz doğrusu. Geçen gün de TRT Müzik kanalında bir belgeseliniz vardı. Ha, yayınlandı mı? Yayınlandı. Hmm. Çok da güzeldi. Yani heyecanlandım. Çünkü ben de şahsen sizinle nereden baksanız 20 yıldır tanışıyorum. Ben eczacıların evet. danışmanıydım, 20 yıl danışmanlık yaptım. Dolayısıyla hep yan yanaydık aslında. Evet, Çünkü... evet. Zaten evim gibi burası. Evet. Ee, daha önce de gelmiştim Havan'a. Yani meslektaşlarım deyince içim titrer her zaman. Onların zorluklarını da bildiğim için hem okumanın hem mezun olmanın hı hı. hem daha sonra bir eczane kurup e, eczane çalıştırmanın ya da bir kamu eczacısı olmanın hı hı. zorluklarını bildiğim için... Hep böyle çok hevesle gelmişimdir organizasyonlarımıza evet. ya da işte radyolarımıza her neyse. Ben de 20 yıldır işte benimki 29 yıl oldu galiba bu camiada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi şu, klasik bir soru ama bir başlangıç için zannediyorum Hı -hı. ki yerinde olacaktır. Önce müzik diyor. Tabii tabii de bu. İlla ki yani, e, yani e, müzik diye. Çocukluktan gelen bir. Zaten öyle olması lazım. Bu doğuştan gelen bir yeteneğin mi? Işte eğitimle, çalışmayla, bilgiyle, deneyimle bir sanat seviyesine ulaştırabilmesi macerasıdır. Hı hı. Yoksa bunları yapmazsanız yetenekli bir çocuk olarak hayata devam edebilirsiniz. Ama evet. işi daha sanat ve sanatçı boyutunda düşünürseniz sonraki eklemeleri yapmak zorundasınızdır. Ben onları yaparken bir yandan da okurken <gülüyor> epeyce koşturduğumu biliyorum. Bir de tabii o zamanın koşullarıyla tek başına olmanın zorlukları bir araya gelince epey büyük bir emek var arkada. Ama bunun işte sizin gibi ya da birçok dinleyicilerin de söyledikleri gibi farkına varılmış olması zaman zaman da olsa işte ödül bu oluyor, o beni mutlu ediyor açıkçası. İşte o belgeseller ya da işte geleceğe dediğim armağan ettiğim şarkılarımla ee, yaşamaya ve bu Bu hazla yaşamaya Devam etmeye çalışıyorum Şimdi ilginç bir şey var Yani e, edebiyet ve sanat çevresinde Yakınlarında bulunduğum insanlara Bakıyorum da Yani örneğin bir ressam e, Kamer Batıbek Hı -hı. Kimya mühendisi Hı -hı. Dünyanın en önemli rejisörlerinden Roberto Cülli e, Mimar Peter Stein mühendis Yine yönetmen Efendim e, yazar rahmetli Demirtaş Çeyoğun'u öğreneyin o da mimardı. Evet. Yani böyle bilimle sanatın bir bileşkesinde farklı bir hayat mı doğuyor acaba ilginç güzel bir şey bu. Şöyle ki bizler tabii e, savaş sonrası memur kuşağının çocuklarıyız ve hep temkinlerle büyütüldük. Evet. Hep aman oğlumlarla büyütüldük ve o, o dönemlerde de çok büyük hüsran hikayeleri anlatılırdı sanat ve sanatçılar için. Evet. İşte e, çocuklarımız rezil olmasın, oğlum işte kötü yola düşmesin mezelleri gibi. E, bu okumaktan yani illa de üniversite okumaktan, geçiyordu. Adam olmanın yolu evet. ki ben bunun bunun yanındayım. Bunu savunuyorum açıkçası. Yani bir, bir üniversite insana çok şey kazandırıyor. Bir konuda uzmanlaşmanın yanı sıra hem sosyal anlamda hem kültürel anlamda da ister istemez daha çok şeylere ekleyebiliyorsunuz hayatınıza. O sizin gerisi de sizin yeteneğinize, hayata bakışınıza kalmış, kendinizi eğitmenize kalmış, aileden gelen terbiyenize, görgünüze kalmış tabii. Ama ben e, eczacı olmaktan dolayı çok mutluyum çünkü benim kirlenmememi sağladı bu piyasada. Çünkü müziğin ya da sanatın kendisi çok iyidir de piyasası pek o kadar iyi değildir. Değil hiç değildir. Değil, değil. Çünkü o bir sürü Bizans oyunlarıyla baş etmek ya da ona alet olmak ya da kirlenip karanlıklara karışmak da mümkündür. Benim hem aile terbiyem yetiştirilme tarzım dolayısıyla hem de eczacı olmam dolayısıyla bu tür tehlikeleri bertaraf ettiğim Söylenebilir. E, tabii ki arada kirlendim, yıkandım, temizlendim. Haliyle hayatı eşeleyerek öğrendik birçoğumuz. E, ki öylesi daha makbuldür. Çünkü kitaplardan öğrenilmiyor hayat. E, şarkıları yaparken yaşadıklarımızdan tabii direkt hareket ettik. Sahici olmaları ondandır. Halen unutulmamaları ondandır. Evet. E, i̇şte böyle yani o ikinci mesleğin ya da Esas mı değil mi bilemiyorum ama sonraki edinilen meslek tabii ki her zaman bir avantajdır. E, yaptığınız işe onun e, mutlaka avantajını yansıtırsınız. Evet. Şimdi sanat deyince e, arada e, e, e, e, eczacılarımız da dinleyicilerimiz de soracaklardır. Eczacı odasının bu alandaki çalışmaları bana göre bir model oluşturuyor. Çok başarılı bence. Hı hı. Yani Türk Sanat Müziği Korosu var, şey var, efendim, tiyatro var. Efendim çocuk tiyatrosu var, e, e, Türk halk müziği korosu var. Ya bunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Biraz önce de gördüğüm bir broşür genç eczacıların <gülüyor> e, buluştuğu bir örgütlenme var, sosyal örgütlenme, tiyatrodan müzeye kadar e, çok e, güzel çalışmalar yapıyorlar. Hoşuma gitti doğrusu. E, bunlar olmalı zaten, olması gereken şeyler. İnsanın ruhunu yıkanmasını sağlayan en önemli olgu sanattır. Dünyayı güzelleştiren de en önemli olgu odur zaten. Sanat ya da sanatsal çalışmalar. Yani herkesin müzik yapması, resim yapması, sanatla ilgilenmesi, her mesleği icra ediyorsa, yanı sıra bunları da yapması gerekli diye düşünürüm ben. Evet. Ama bazıları daha yeteneklidir, daha ön plana çıkar. Daha o işi azmeder, ona göz koyar, ona ahdeder, onu seçer, o başkadır. Evet. Ama Normal dediğimiz her insanın e, mutlaka esas işinin yanı sıra sanatsal bir uğraşısı, hobisi olması gerekir diye düşünüyorum. Evet, yani bu öğretmen olacaksa örneğin daha iyi bir öğretmen olacaktır. Hı -hı. Hemşire olacaksa daha iyi bir hemşire olacaktır. Değil mi? Yani teknik adam olacaksa, e, Ruhu zenginleştirdiği için sanat tabii ki bu işine daha olumlu yansıyacaktır. Tabii illa meslek olarak seçmesi anlamında değil. Değil tabii değil. Mi? Ki, evet, Hı -hı. In, i̇nsanın ihtiyacı olan bir şey bu. Hı -hı. Yani... ...tabiatın da doğasında olan bir şey değil mi? Evet. Zaten doğadaki sanatı görürseniz... E, ...yani o bizim yaptıklarımız hiç kalıyor. O bir, bir yapraktaki, bir çiçekteki sanatı görünce... E, ...hayranlık duymamak mümkün değil. Hele bahar geliyor şimdi. E, o doğadaki sanatın yanında bizim yaptıklarımız solda sıfır. Yaratıcının e, Yaratıcı hmm. gücün, yaratıcının sanatı karşısında... ...boynumuz kıldan ince kalıyor tabii ki. Evet. Şimdi e, tabii ki e, sizin e, müziğiniz, sanatınız bence eczacılığın önüne geçti. İcra etmeniz anlamında değil. Hı -hı. Sizi tanıyanların yüzde doksan sizi evet. müzisyen olarak bilir. E, bu hoş... olarak. Evet. evet. Hoş, evet. Bir şey. hoş bir şey. Elbette hoş bir şey. Tabii yeni kuşak özellikle bilenler eczacı olduğunu pek bilmiyorlar ama... ...eski kuşak bilirdi doğrusu televizyonlarda bolca Hı -hı. söylendiği için... Hı -hı. ...sunucular eksik olmasın, iki de bir onu vurgularlardı. Ee, i̇şte bazen de ikilemler oluşturabilir. Ee, eczacı mısın, sanatçı mısın, hangisi ön, önde, arkada gibi sorularla karşılaşıyorsunuz. Oysa e, tabii ki sanat her zaman ödedir. E, ama atbaşıdır aslında. E, ama sanat ruhumu da doyurduğu için... Gerçi diğeri kesemi de doyurmadı. Ben hiçbir işte <gülüyor> para kazanmayı becerememiş bir adamım. Yani sağlık ve sanat hizmetlerinin tamamen ticari zihniyetten uzak yapılmasından yanayım. Gerçekten. Ütopik bir şey tabii bu. Hele bu... Kapitalist dünyada böyle bir şey mümkün değil. Biz de hasbelkader kenarından köşesinden işte ayakta durmak için, yaşamak için işte biraz ticari düşünmeye çalışıyoruz. Ama ben eczaneye gelen birçok kişi geri döndürdüm. Biliyorum bunun için ilaç mı alınır, şunu şunu karıştır, bunu kaynat, bunu iç diye geri döndürdüm çok iyi bilirim. Dolayısıyla bu çelişkiyi hep yaşıyorum ben. Sanatta da öyle yani ben aman şu yap satsın da para kazanayım diye hiçbir şey yapmadım hayatımda. O yüzden daha başarılısınız elbette ki yani. Saf, tabii niye göre başarılı sanat. tabii bu zamana göre değişir ama en azından ben hep böyle düşündüm. E Ezacılıkta da e sanatta da e hep e yani genel idealist olmayı, olmayı seçtim. İlk şarkınızdan söz edelim Atilla Bey. İlk plak, Şimdi, plak mıydı ilk? Şöyle ben e, ilk e, tabi o e eczacılıkta okur gazi eczacılıkta okurken Ankara'da Hı -hı. 72 yılında Ankara Radyosu ve televizyon tarafından lanse edildim. Ve o dönemde e, bu, şu günlerde yeni türkü grubu olarak bilinen grupla Hı -hı. birlikte çalışıyorduk. Hı -hı. Ve türkü ve sanat müziği modernizasyonları yapıyorduk ayrıca. Ve benim şarkılarımın düzenlemelerini Selim Atakan yapıyordu. İşte TRT'nin çok haşin bir denetimi vardı o dönemlerde. Evet. Her yaptığımız şarkıyla radyoda ya da televizyonda yer alamıyorduk. Denetimden geçerse ne alaydı. Evet, evet, evet. Haliyle çok zor bir dönemdi ama en çok da akademik çalışmalarının yaptığı 70'li yıllardır. 72 ila 75 yıllar arasında. Sonra tabii Pepe Kursi, Şerif Übaşıoğlu, Timur Selçuk'la devam eden bir müzik yaşamım oldu. Türk müziğinde de Erol Sayan'la... Halk Müziği'nde Mehmet Erenler'le Türkü hı. Modernizasyonları üzerine çalıştık Ankara'da. Bunların bir kısmıyla televizyon yayınlarında bir kerelik olurlar vardı, alırdık, yayına, yayınlanır alıp görünürdük. Böyle çok akademik çalışmalarımız oldu. İlk şarkım dediniz, ilk şarkım, o, o, yani televizyona çıktığım ilk şarkım hı hı. Aşık Kerem'den bestelediğim Zengi Dağı isimli şarkıydı. Gitarımda çalıp söylemiştim o zaman. Hı hı. Ama başka şarkılarım da vardı. İşte Ağıt yine yayınlanmıştı Selim Atakan'ın düzenlemesiyle. Sonra ilk plakım 74 yılında 45'lik olarak geldi. Bir tarafında Cüce, bir tarafında da Annem için yaptım Ahanam adlı şarkı vardı. Arkasından da Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye elemeleri hı hı. yapıldı. Türkiye'de ilk kez Timur Selçuk'un yönetiminde. Orada dilenciyle ikinci oldum ama ondan sonra büyük kitlelere büyük kitleler tanıdı ve artık daha profesyonel bir şekilde yola devam ettim. Ama öncesindeki çalışmalarım çok daha anlamlı çünkü hem araştırmacı hem birçok buluşmayı sağlayıcı bir etkim oldu. Ben de onlardan çok şey öğrendim. Elbette. Peki bu sözünü ettiğiniz o ilk şarkılar şimdi CD'lerde var mı? Maalesef yok ee, yeniden ya, plakların tekrar e, hatta geçmesi e, mümkün de hı hı. ama sadece TRT'nin band arşivinde kalanlar silindiler daha sonra politik bir takım e, şeylerle ya, <gülüyor> her iktidar gelişinde değişiyordu bizim birçok bandımızı sildiler e, bizler de tabi e, İpekçi zamanının e, e, sanatçılarıyız. E, TRT'nin en e, atak yaptığı, evet, en evet. güzel zamanıydı. Müteş, müteş hatırlıyorum. E, haliyle o daha sonraki gelen sağ iktidarlar o, onları hallettiler. Değil <gülüyor> mi? Yazık, yazık. Görüntülerimiz de yok ama bazen aradan buluyoruz. Tek tük bulduğumuzu da işte aktartıyoruz bazı tanıdık arkadaşlara. O belgesel de öyle yapıldı ama o video zamanından itibarenkiler var ancak. O dönemde o da yoktu. E, TRT'de koskoca Kemal Tahir'in biliyorsunuz. Roma, şey romanından çektikleri film bile yakıldı. Evet. Yani onu yuvarlıca bulamadılar. Sonra duruyor dediler. Yok hmm. yaktıldı yakıldı dediler 12 Eylül döneminde. Yani onun için şarkıları silmeye kadar geldiyse hakikaten benzemiyor. Evet. Yani. E biz tabii söz, müzik yorumcu ayrı denetime girerdik. <Gülüyor> Gırtlaknamezi yasaktı. Onun için şarkılarımızı iki türlü okurduk. Plak versiyonu nameli nameli. Yani pop müzik yapıyoruz. Fakat Türk gırtlağı yasaktı. Hatta Sezen Aksu'nun gırtlağını Endülüs gırtlağı diye geçirmişlerdi. Onu çok olay iyi biliyorum. Be, ya işte Türk gırtlağı duyayım. olmasın da ne oldu? <gülüyor> <Allah> <gülüyor> Hafif müzik üslubuna aykırı zin harikatli vaciptir gibi bir tavırlar vardı. Çok Hakikaten güzel. ondan çok çektik. Rahat kendi bestemi rahat yorumlayamıyordum. Düz okuyorduk. Gırtlak namizi yapmadan okuyorduk. Böyle böyle plak ve denetim okumaları ayrı yapılırdı. Ee, nelerle uğraştık böyle bir ara sözcük yasakları oldu. Ya, Özgür miyim, kelimesi yasaktı ya. onun yerine hadi bir daha stüdyoya girip hür yaptığımı biliyorum. Anı kelimesi yasakmış girdik onu hatıra yaptık. Ya, biliyorum, Tekrar biliyorum, stüdyoya biliyorum. girip nelerle uğraşıldı. Liste yayınlamışlardı böyle biliyorum. Evet. Hatta bizim tiyatro yazarları derneğinden derneğine gelmişlerdi TRT yapımcıları, drama yapımcıları. Rahmetli gün Taner de evet, o zaman başkandı Recep Bilgiler, Refik Erdoğan falan ben de oradaydım. Dediler ki işte eserlerinizi bize verin, hangi eserlerinizi öneriyorsunuz? Biz de bunları TRT'de tek bölümlük oyun, yani TV oyunu olarak hazırlayalım. Tam o sözcüklerin yasaklanma zamanıydı, liste de elimizdeydi. Ortak olarak şunu söyledik, yani sözcükler yasaklanamaz, sanat sözcüklerle yapılır. Bu yüzden biz hiçbirimiz eserlerimizi vermek istemiyoruz. Bence iyi e, bir davul. Çok iyi yapmışsınız, evet. Biz de tabii işte albüm ama diyorum plak yapıyoruz de tek çıkış kapımız TRT olduğu için onun şartlarına uymak hı hı. zorunda kalıyorduk. Birak şirketlerinin zorlaması, kendi tabii istiyoruz atak yapmak, şarkılarımızı e, onun için taviz verdik doğrusu epey bir zaman ama zamanla yumuşadı her şey. E, yine de e, denetimden en çok şarkısı geçen kişilerden biriyim. İyi, Bunlar, aman, yasaklananlar aman. da epeyce var ama <gülüyor> hatta ilk şarkılarım Rus bas kalıplarını taşıyor diye yasaklandı. bir şey vallahi. Biz Tam sonra Türkiye. Ya. <gülüyor> Türkiye yaptık sonra Selim'le e, Allı turda mı okudum o geçti denetimden. Onu da aslında böyle şan tekniğiyle okudum yani bas kalı kalıbı var ama o geçti denetimden benimkiler geçmedi. öyle komik anılarım var ama daha sonra yumuşadı işte e, İpekçi'nin gelişiyle işte türkü modernizasyonlarıyla e, Türk sanat müziği modernizasyonlarıyla az da olsa e, TRT'de göründüğüm zamanlar oldu. Şimdi dilerseniz e, sevgili dinleyiciler... E, Atilla Atasoy'dan da izin alarak bir parçasını dinleyelim. Dama. Son şarkılarından birini belki dinleyelim. E ardından e, konuşmamıza devam edelim. Sen kimlerden öğrendin? Gülerken ağlatmayı. Sen kimlerden? Öğrendin gülerken ağlatmayı Kim getirdi aklına severken aldatmayı Kim getirdi aklına severken aldatmayı Bir gün beni ararsan kalbine sor Neredeyim? Bir gün beni agarsan, kalbine sor. Neredeyim? Uzaklarda değilim. Ben her zaman sendeğim. Uzaklarda değilim. Ben her zaman sende. Bir gün beni. Özlersen kalbine sor neredeyim? Bir gün beni özlersen kalbine sor neredeyim? Uzaklarda olamam, ben her zaman sendeyim. Uzaklarda olamam, ben her zaman sende.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 Beni ararsan kalbine sar neredeyim? Bir gün beni ararsan kalbine sar neredeyim? Uzaklarda dedim ben her zaman sende. Uzaklarda dedim ben her zaman sende.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 tabii. şunu hep sorarlar mutlaka da dinleyicilerimizle paylaşmak isterim doğrusu. Bir şarkı bir şarkıya yönelirken ya yani ilk onu tasarımı oluşurken yahut diyelim. Sizi çeken ilk bir sözcük müdür, sözler midir? Ya da bir melodinin tınısı mıdır? Yani imge imge nereden önce size Şimdi gelir? Bu, bu aslında şöyle benim bestecilik yanım gitar çalmaya başladıktan itibaren. ...kendini gösterdi. Hı hı. E, gitarın tellerinde dolanırken... ...işte akorlarda dolanırken... melodüler çıktı. Ve daha çok melodüler üzerine... ...söz yazmaya başladım. E, sonraki yıllarda... E, ...mesela... ...Behçet Kemal Çağlar'ın... ...İstiyorum'u geldiğinde... ...onu besteledim. E, ya da Ümit Yaşar Oğuzcan'dan... Hı hı. ...Üstüme Varma İstanbul... Onları direkt besteledim. Öyle şeyler de oluyor. Aysel Gürelli olan çalışmalarımızda Hı -hı. o şiiri bana yollardı. Hı -hı. Bunu bestelemen lazım derdi. Ben de bestelerdim. Öyle <gülüyor> çok şarkılarımız var. İşte farz etki ben seni hiç tanamadım. Güne olur ya. Kendimden bir şeyler. Den Marmaris'e kadar birçok sözlerini yazdı. Benim beslediğim şarkılarımız var. Ee, keza dediğim gibi mesela Erdoğan Çok Durun'un ya da Nazan Gündürkü'nün bir iki eserini beslediğim başka söz yazarı arkadaşlarımızın da hazır gelip e, şiirlerini beslemişimdir. Zaten şiirden beselemek daha kolay geliyor bana çünkü şiirin kendi bir melodisi var. Değil mi? Ben sadece onun o melodisini ortaya çıkarıcı bir çalışma yapıyorum. O daha kolayıma geliyor ama kendi yaptığım şarkılarda önce müzik geldiği için ona uygun konu bulmak... Ona uygun e, işte oturtmak dizeleri, prozodiyi oturtmak bayağı zorlayıcı bir şey. Bir e, şeyde de yani onun için şairlerden ya da hazır sözlerden beselemek daha kolayıma geliyor. Olaydır. Atilla İlhan'ın da ayrılık sevdaya dahilini hı, hı. E, besledim öyle. E, i̇şte e, çok yok ama önemli şairlerimiz seve seve verdiler şiirlerini. <gülüyor> bana gitmedi yani, sanıyorum tabii yani ki, pişman o, olmamışlardır. O e, e, böyle... ...son Aysel'le olan çalışmalarımız... ...kendi sözlerini yazdım... Şi, ...kendim şiirini yazdım... ...önce şiiri yazıp da beslediğim e, şeyler de var çok... ...ama Halit Çelikoğlu arkadaşım... ...bir gün beni ararsan yazdı... Şi, ...sözü verdi bana... ...onu besledim... Hı hı. ...yani görülüyor ki daha çok... ...hazır şiiri sözü bestelemişim ...kendi şarkılarımda da önce müziği yapmışım... ...çok hoş ya... ...ilginç bir şey tabii bu müzik... ...başka bir alan hakikaten başka bir alan... ...hani bize de ben de tiyatro yazarıyım... Bize de sorarlar yani ne bir olaydan mı çıkarsınız ya da bir karakterden mi çıkarsınız? Bu hiç belli olacak bir şey değil. değil Dümgelem de. dünyası çok şey yani yoğun bir dünya. Mesela fırtınayı Ankara'da benim kız arkadaşım işte dil kursuna gidiyordu. Onu orada yolda beklerken görmek için e, falan fırtınayı o arada ne o duvar kenarında gidip gelerek gidip gelerek gidip gelerek fırtınayı kendiliğinden öyle çıktı. Bazen söz müzik bir anda geliveriyor ama Değil çok mi? nadir oluyor o Hı. şey. Biraz da öyle son yıllarda yaptım biraz öyle yarım saatte tamamladığım bir şarkıdır. Fırtına öyle sevgiliyi beklerken <gülüyor> ayrılık durumlarında galeyana gelen duyguların bir eseridir. Çok çeşitli yani ne zaman ne olacağı belli olmaz. Önemli olan hesapsız ve kitapsız olması. Değil mi? Evet evet. evet Yani Hı -hı. bir doğaçlama anlamında mı? Evet evet. Hı -hı. evet. Tabii. Yani pek hesaba kitabı da gelen bir şey değil bu İngilem dünyası değil mi? Değil tabii. O sahiciliği ancak öyle verebilirsiniz. içten Anladım. olduğu gibi. Tabii onu kesip biçiyoruz. Daha işte şarkıyı, sözü oturtuyoruz birbirine ki dinleyişi ulaşması kolay olsun. E Tabii rütuşlamalar yapıyoruz mutlaka. Dediğiniz ayrılıklarda olsun, beklemelerde olsun, duvardan duvara gidip gelirken <gülüyor> şarkılar doğmuştur. Shakespeare'in bir e, Romeo ve Juliet'ten bir, bir şeyi aklıma geldi, bir repliği. Ama tutku güç sağlar onlara, zamanda imkan büyük güçlüklerde bulur, büyük hazzı insan. Ya ne hoş değil mi? böyle bir anda kısacık ama çok şey anlatıvermek. Hakikaten hmm. ne kadar güzel de çevirmiş. Turanoflazoğlu çeviristir. Hmm. Bunu da almış olalım buradan. Evet. Peki yeni çalışmalardan yine klasik bir soru ama e, dinleyicilerimizin beklediği bir soru olmalı. Şimdi tabii biz popüler piyasanın insanları olarak ben çok içinde değilim açıkçası ama Seçtiğim yol bu. Halbuki işte derler Türk müziğindeki arkadaşlarımız sen ya da operacı arkadaşlar hmm. sen popçu oldun kötü yola düştün derler. Çok haklıdırlar. Ama işte kendi şarkılarımı söylemek istedim. Kendi şarkılarımla bir şey olmak istedim. Sonra ama her şeyi söyler hale geldim. Tabii o da hoşuma gidiyor. yani Türk müziğinden, yani halk müziğine ya da başka bestecilerin eserlerini daha keyifli söylüyorum. Ee, en son 2-3 yıl önce 2 CD'den oluşan... Andro ve Biraz Atla iki albüm çıkardım. 2005'te de Best dünden bugüne en iyileriyle Atilla Atasoy çıkmıştı zaten. 2007 sonunda da o dediğim çıktı. Geçtiğimiz yıl e, Her Devrin devleri diye düet albüm çıktı. Eski Yeni Starlar düet yaptılar. Bana Yıldız Tilbe Bey e şirketti o. Yani seni sevmekten hmm. bıkmayacağım attı şarkıda. E, yenilerde bazı projeler var. Yani konsept... E, ...projelerde yer almak istiyorum... ...yani artık bir, bir popçu anlamında değil de... Hı -hı. ...diyelim ki... ...tango albümü isteniyor mesela Hı -hı. benden... ...bu tür farklı e, merdivenlerde dolaşmak istiyorum... ...hem bana yeni soluk aldırsın... ...yaptığım şey... E, ...hem de... E, ...ne bileyim... ...bir bak farklı bir alanda bir örnekleme yapalım... ...isterim olabilirse... Hı -hı. Ama işte albüm piyasası malum artık kendimden ve cebimden çok fazla vermek istemiyorum. Değil mi? Değil mi? Yani, yani ama kahraman bir prodüktör çıkarda gel yapalım derse tabii ki bütün teklifleri açığım. Neticede bunca yıl oluşmuş bir şeklim var. Yani ranseğmen olarak kabul ederlerse... Ee, yeni denemeleri de, her türlü denemeleri de açığım. Yani artık diğer alanda yapacaklarım yaptım gibi anladım, geliyor bana. Anladım. Peki e, yeri gelmişken bu müzik en, endüstrisi üzerine ne düşünüyorsunuz? Şimdi o kadar ilginç oldu ki, yani özellikle gençler hep internetten indiriyorlar buluyor internetten gideriyor evet, evet. ama bu, bu bu işte bunun e, takibi alınması zor oluyor o alın alınacak ama Hı -hı. alınması gerekiyor başka türlü kazanç yolu olmayacak dijital ortam ya da internet Hı -hı. ortamı e, kazandıracak çünkü çok masallı bir iş bunlar e, ve karşılığını almak lazım ki müzik devam etsin evet, e, mekanik yani plaklar plak değil de zaten CD'ler o kadar satmıyor artık e, haliyle. Bunun bir formüle edilmesi zamanı geçti değil çoktan. Çok... Acaba dünyada nasıl nasıl acaba? Onlar çok iyi kontrol ediyorlar bu hakları. Tabii kaçak her yerde var ama Hı -hı. bizimki kadar yok. değil mi? Bizimki kadar korsan yok. Ee, orada herkes o bilince sahip ve kanunlar da bunu çok zaptıraptı altına almışlar. Bence kanunlardan çok sizin o şimdi sözün ettiğiniz o bilincinde olmak galiba oto kontrolü getiriyor hmm, tabii, yani, değil tabii. mi? Yani, onu yani bir şey. Ya bu eğitim hı, hı. aileden başlayan bir eğitim mi olabilecek bir şey? Değil mi? Onun Yoksa için... yani sif ya sa ile Yani bir yere ama. kadar ama e, tabii ki o bilince sahip olmak çok önemli. Değil mi? Hı. Evet. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz Sayın Atla Atasoy'dan Yine bir parça dinleyeceğiz <Sessizlik> Ruhumda bir heyecan Ayrılık kapıda heyelan Ruhumda bir Ayrılık göründü kapıdan Gözlerimdeki yaş, dudağımdaki tat Yüzümde hüzün biraz Sevmiyorum derken, gidiyorum derken Sesinde acı biraz Günler, aylar deli dolu geçiyor Hayal, meyal, anoğlu bitiyor günler aylar deli dolu geçiyor hayal meyal anı olup bitiyor ya bir telefon aç ya da bir mektup yaz hasretin kaldı biraz kalbimdeki telaş sendeki ihtiras içimde kaldı biraz ya bir telefon aç, ya da bir mektup yaz Hasretin kaldı biraz Kalbimdeki telaş, sendeki itiraz içimde kaldı biraz Ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra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 ya bir telefon aç ya da bir mail at Hasretin kaldı biraz Kalbimdeki telaş sendeki ihtiras İçimde kaldı biraz Ra ra ra ra ra ra ra ra eve verdim sana fırlatamazsın sevgimi verdim sana korkutamazsın ellerimden gözlerimden sözlerimden kurtulamazsın kalbimi verdim sana fırlatamazsın sevgimi verdim sana korkutamazsın ellerimden gözlerimden sözlerimden kurtulamazsın Elimi bağlasan, gözümü dağlasan Dilimi bağlasan sen Bir kuş olsan ta uzakta Uçup kaçsan daldan dala Yağmur olsan, şimşek olsan Taşsan, sel gibi yırda olsan Ellerimden, gözlerimden damasız elimi bağ Olsan ta uzakta Uçup kaçsan Daldan dala Yağmur Olsan şimşek olsan Taşsan sel gibi Girdap olsan Ellerimden Gözlerimden Sözlerimden Kurtulamazsın Elimi bağlasan Gözümü dağlasan Dilimi bağlasam. dağılasan ilimi bağlasam sözlerimden kurtulamazsın elimi bağlasan, gözümü dağlasan, sevgili dinleyicilerimiz bir sanat ve sanatçılar programında birlikteydik bu haftaki konumuz, Sayın Atilla Atasoy idi meslektaşınız. Atilla Bey e, çok teşekkür ederim katılımınız için. Ben teşekkür ederim bütün meslektaşlarıma sağlıklı, gön gönüllerince günler, hayırlı işler diliyorum. <gülüyor> İnşallah her şey yolundadır, yolunda da devam eder. E, mesleğimiz çok kıymetli. E, onun için biz üstüne titremeye devam edelim de e, nasılsa bir gün bir e, su yolunu bulacaktır. Değil mi? Sevgili dinleyicilerimiz haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere hoşça kalın. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz.